bana bir ok ve yay getirin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 O yüzden aranızdan birileri belki bu sevda yeniden, yeniden anlatacak diye. Sevdada yalan olur mu? Menfaattir o. Nerede yalan varsa orada menfaat vardır. Sevdada da aşıda yalan olmaz. Onun için atacağım. Yeniden uyanış için. Yeryüzünde kaoslardan kurtulmak istiyorlar. Öyleyse kalpleri uyandıralım.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 Sen mi genç kız? Söyle bana yoksa sen mi bacım? He mi kardeş sen mi yoksa? Ya delikanlım söyle bana. Boşsa boş kalmayacak de. De bana söyle. Bugüne kadar atalar yaptım ama. Bugünden sonra yok de. Bu için. hasret kaldık.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 O uzaktaki sana mı atayım? ya sen çocuk göz yaşlarımız inşallah dualarımızı söz olarak melekler kaydetsin. Sözden çaymak yok tamam. Bu okatardım. Belki sen, belki sen, belki sen. Ama bu oku atmaya ben layık değilim. Bu oku atmaya ben layık değil. Gençliğim Ankara'da geçti. Yoksa sokaklara. Ne hakkı atıyorsun sen bu oku diye? Şahitlik ederlerse ne yaparım? Ama genç kız sen yapacaksın bunu. Delikanlım sen. Ok ve yayi. İslamın gölü okçular tepesinde. Dertemiz çıkacaksın oraya. Alacaksın ve sen atacaksın. Söz verenlere. Yanına çağıracaksın sonra. Allah'a el esmecesinde verdiği sözü tutmak isteyenleri. Yanına çağıracaksın. Tamam mı? Benim gibi olanlar için ise yeğiz yok tamam mı? Karamsarlık yok. Ben bunu beceremem demek yok tamam mı?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 Sen eyvallah Rabbim, boyun bük geyik gibi seni azat ettiğinde bir aşık da sen olursun.